Ben hmm, konuşmamın başlığı olarak Frege'nin düşünce anlayışı üzerinde değerlendirmeleri seçtim. Tabii bildiğiniz gibi bu düşünce Frege'nin kendine özgür kavramı. 18 yazdığı bir makalenin başlığı. Ancak ben Frege'nin düşünce anlayışını anlatmaya çok öncesinden geçeceğim. Yani Bedir Şirif ile başlayacağım. 1879 yılında yazdığı Bedir Şirif'ten yola çıkarak Frege'nin düşüncesindeki evrimi izleyerek düşünce anlayışına nasıl ulaştığını değerlendireceğim. Ve anlam ve gönderimdeki anlam anlayışıyla Frege'nin düşünce anlayışı arasında bir sorun olduğunu düşünüyorum. Sorunu konuşmamın sonunda da sizinle paylaşmaya çalışacağım. Aslında bunlar Deyinler için de daha önce konuşulan anlatısı, bu yüzden biraz hızlı geçmeye çalışacağım bu e, konu için. Türegeleme felsefesi ilgisi matematikte karşılaştığı sorunları çözmek aracıyla gelişmiştir. Yani 1879 yılında beş yaşında yaşıyor ama onun esası Frege'nin türegeleme 8 doğrulu matematikte ilişkin yasakları var ama felsefe ilgisi matematikten ayrılırken yani özel bir şekilde aritmetik mantığın ilkelerine indirgemeye çalışırken bunun için mantık ve elindeki araçların yeterli olmadığını Bu Buradan gözüküyor frege. İşte bu sürecin başlangıcını sığa devam, şöyle söylüyor. kendisi, matematikle başladı. Bu bilimde daha iyi temellendirme gereksinimi çok acil görüldü. Mantıksal açıdan dilin yetkin olmayışı bu çeşit araştırmaları açısından bir engeldi. Böylece matematikten mantığa geçti. İşte mantıkla ilgilenirken tabi <gülüyor> bunun hep arka planında söylediğimiz gibi aritmetliği temellendirme çabası var. Bu çabanın da en özü yanı sayı. İşte, hocanın da, Zekiye hocanın da, işte, Darül Gülük'ün hocalarının da söylediği gibi sayı temelsiz. Sayıyı kullanıyor matematikçiler ama sayının ne olduğunu ortaya koyamıyorlar. Furegret'e sayıyı temellendirmeye çalışıyor. Mantıksal çıkarımlarla sayı, üretmeye çalışıyor. Sayı kavramıyla ilgilendiği sırada, gündelik dilin çok anlamlı olduğunu ve kumalıklılığını çalışmalarında yol almasını engellediğini fark etti. Gündelik dil aritmetiyi temellendirmek bakımından yetersizdir. Bu nedenle 1879'da devleti yazıyor, kavram yazısı. Bu kitabın çok ilginç bir başka adı, yine Fülegen'in kendi söylediği bu, saf düşünce için formel bir dildir. O yüzden önce kocam aklen söylüyor bu kadar. Yani her zaman Frege'nin zihninde saf düşünceyi ortaya koymak, açığa çıkarmak fikri var. Belirli bir şekilde bir mantık sağ sorunu psikolojik olandan ayırmaz biliyoruz ki böyle bir saf düşünceyi ifade edebilecek formel bir dil oluşturmaya çabalıyor. Peki, bir şey. Frege bu durum şey nasıl başlamıştır? Önce bunun sunmaya çalışacağım. Bu zaten bize düşüncelere açılan bir tavsiyem olacak. Sonra düşünceler üzerinden devam edeceğiz. Frederick e, Münler'in üzerinde yaptığı çalışmalarda bir önerme yani işte de, yani münçce de diğerdir. İngilizler bunu proposition diye çeviriyorlar ama aynı Türkçe yani de önerme. Belirli sözcüklerin yerine, bir Türkçe içerisinde belirli sözcüklerin yerine başka sözcükler konulduğunda önermenin anlamı kalmayıp sürdürüldüğünü fark eder. Çekiş noktası burası. İşte bu farkındalık. Çekilin çıkarmayın. <gülüyor> Sağlam açtığınız çabasında önünü açar. Gitti, gitti. Hadi <gülüyor> <gülüyor> Ben, sigorta satmışlar. Ya sigorta Elektrik i̇stersen, <Gülüyor> var ona <Gülüyor> <anda> istersen <da olmaz. Gülüyor> <Gülüyor> ama. Haber verseneyiz. Haber vermesin de gelmiyor. Evet. Devam edil mi? Devam eder mi? Evet. Devam edil evet. mi? Evet. Şey. Evet. Dedim ki, bir günce içerisinde öyle sözcükler var ki, bu sözcüklerin yerine başkaları bulunduğu zaman anlam değişiyor günceleri. Bu farkındalık, bunun fark etmiş olması, çıkarımları sağlamlaştırmak, Çabasından ögeyi fregenin açıyor. Frege'e göre çıkarımlarda öylesine ögeler bulunur ki bu ögelerin varlığı çıkarımlara hiçbir katlı sağlamaz. Dolayısıyla bu gibi ögelerden varıldığında çıkarım sağlamlığından uçlu duyulmaz. İşte bu sağlam çıkarımlara ulaşmak için frege önermeden kavramsal içerik adını verdiği ögeyi saklı tutar. Bunları diğer bölgeler ise kavramsal biçimin dışına kalan diğer bölgeler ise dışardıklar. İşte bir yargıda bileşenler değiştiği halde, yani sözcükler değiştiği halde anlamlı kalmayı sağlayan kavramsal içeriktir. Bu çok önemli. Sözgelimi Frede şu ki yargı örneği ilgileniyor gelir şirkte. İşte meşhur örneği Yunanlar. Platağa'da Persleri yendi. Persleri yendi. Diğer tarafta Persler Platağa'da Yunanlara yenildi. Şimdi, klasik mantık üzerinden baktığımız zaman bu iki yargı birbirinden farklı yargı. Yunanlar Platağa'da Persleri yendi. Persler Platağa'da Yunanlara yenildi. Tireki açısındansa bu her iki yargının da Kavramsal içeriği aynı. Yani bu iki yargının farklı dile getirmişlerine rağmen yargılardan anlaşılan açısından bir uyum bulmak. Sayınen öyle. İşte bu uyumun ne dedim her iki yargıda aynı olan kavramsal içeriktir. Buradan yola çıkan Frege, aynı kavramsal içeriğe sahip yargılar arasında ayrım bulunmadığı sonucuna kulaşırdı. İşte, Devir-i tam da bu kavramsal içerikle ilgilenen dilin alıdır. Yani kavram yazımı olması da olur. Yani kavramsal içeriği ortaya koyma çabasında oluşumlandır. Şimdi bu tabi... Frege açısından çok tetikleyici bir buluş oldu. Başka sonuçlara ulaşmasının önünü açan Frege'nin kavramsal içerik düşüncesi. Nedir bunlar? İlkin, Frege yargıları artık özne, yüklem bağlamında ele almaktan kurtarır. Yani, şunu söyledik, deminki örnekte de gördüğünüz gibi, yargıdaki özne ve yüklemler değişebildiği halde yargılar aynı şeyi söyleyebilmekte. Dolayısıyla bu, yargının formunu başka türlü ifade edilme gerekliği ortaya çıkar. İşte bu, e, devleti durumlarda da anlık, fonksiyon ve aryokanlığı üçünlüsü, bu da ortaya yani, Bu da belki de mantık tarihinde görülen en büyük devrimsel değişikliklerden biridir. Yeniden söylüyorum, bu değişiklikin nedeni, öznesiyle ilgili farklı cümleleri aynı içeriği gide getirebilmeleridir. çabasıyla yeni argumentasyonu içerik şey, özünde bileşenler değiştiği halde aynı içeriği tutabilmeyi sağlayacaktır. Şimdi bu fregenin çabası, onun bir başka çabasıyla birlikte bitmekte o da mantıksal olanın aritmediğin temellerinde felsefedeki 3 temel uğraşından biri olarak ortaya koyduğu mantıksal olanı psikolojik olandan ayırmaktır. Bu ne demek? Şu, şöyle. Friedberg göre, göre mantıksal olanla karışan tüm öznel yanlar temizlenirse elde kalan çekirdeğin nesnelliği hakkında hiçbir kuşku kalmaz. E, Efendiler söylemeye kendisinin örnekleri var. Diğeri Sokaftes'in işte, atina'daki korkunç bölümü demek ki Sokaftes'in atina'daki bölümü arasında bir fark yok kavramsal içerik açısından Friedberg'e göre. Dolayısıyla böyle bile bizim kendi kutumumuzdan, tavrımızdan, psikolojik olay adlandırdığı öğelerin temizlenmesiyle nesnel içeriklere ulaşık demeyin yol açıdığı söylüyor. İşte bu psikolojik öğeler nasıl atılıyor? Herkes bir doğal dil içerisinde doğmuşluğu. Bu yüzden düşünmeye bazı olabilirler karışır. Çünkü doğal dillerde yine Tiregen'in söylediği bu. Doğal dillerde dil bilgisi mantıksal olanın ve psikolojik olanın bir karışımıdır kendi söylüyor yine. Bunun kanıtı da kirebir'e göre her bir doğal dilde diğeri sinin farklı olabilmesidir. Her bir dilde diğeri sin farklı. Mokkatlı pek göz ardı edilen bir metinler. Yani, ben büyük oranda yararlanılmış çalışmalara, başka çalışmaların da yararlanılmıştır ama bu e yani bu düşünce makalesi kirebirin önemsinler ama bu makalesi, ona paralel giden bazı konularda da bu makaleyi çok çok aşan bir makale oldu. Aynı kavramsal içerik farklı dillerde dile getirilebilir olmasına karşı psikolojik kılıklar nedeniyle dile getirişi farklı olabilmektedir. Turege işte bu yüzden kavramsal içeriği yeniden söylüyorum yine aynı bağlamak getiriyorum Turege'nin işte amaçlarını ortaya koymak babasının bakımında saflıkla, kavramsal içeriğin ortaya koyan yeni bir notasyon peşindir. Aradığı nesnendiye ilişimi sürekli şu açıklamayı yapar. İşte bu, bunların hepsi alındıydı. Yani keşke şu duruma düşmeseydik. Bunun, e, bu arkemetin temel yasalarında söylüyor bunu. Eğer öznel olandan ham cüsbütün kurguluna ısıtıyorsa bilgiyi bilimlerini oluşturan değil, zaten olanı yakalayan bir etkinlik olarak görmek zorundayız. Şimdi, işte yavaş yavaş o nesnel-içerik düşüncesinin nerelerle dayandığını görmeye başlıyoruz. Devir, şirkin bize saftı düşünceyi nesnel-içerik verecek ama nesnel-içerik Kant ya da kendinden önceki filozoflara Vatfel bir biliş bilim etkilerinin bir süreci sonucunda elde edilen bir bilgi değil. Zaten olduğunu düşünlen, orada var olduğu varsayılar, bir bilginin yakalanmasında dönüşecek. Dolayısıyla, Frege açısından nesnellik, özleden bağımsız olan bir şeydir. Bir başka deyişle işte nesnellik, yine Frege'den alıntı, onu elde eldirişli olan tüm akıllı varlıklar için tam olarak aynı olan şeydir. İşte bu nesnellik düşüncesini hemen hemen Frege'nin tüm metinlerinde bulamıyoruz. Yine bu az önce söylediğim mantık felsefinden bir alıntıydı. Anlam bekandığım felsefiyonda Perot'un da bir şey söylüyor. Çok sayıda kimsenin ortak malı olmaya eğilimli olarak zaman oluyormuş nesneleri. Biz bu ne biz bu nesneleri oluşturabiliriz. Ne de o kendisinden bizi oluşturabilir. Onu ancak yakalamayla elde edebiliriz resmenliği yakalamayla elde edildi. Yani işte düşünüyorum. Şimdi e, yine demin anatik felsefe veya mantık, modern mantık sembol yani not mantık ortaya çıkarken ona eşlik eden bir metafisite vardı. Yani hiçbir zaman metafisitten tutularak mantık iş görmemişti. Bu ama bir başka çeşit metafisitten taşarken kançı alanında bir temellendirmeden yoksa olduklarından dolayı bu biyolozikler bana kalırsa. Başka türlü bir temellenmeyi i Bu temellendirilmesinde de işte en belirgin yanı yakalama metaforuna sığınarak nesnelliğin yakalamarak aşağı çıktığı düşüncesidir. Şimdi kavramsal içerikle başlayalım. Belirür şekilde fikre görelişlerin olgunlaştırdığı şey, kavramsal içerik düşüncesidir. Düşüncelere doğru gittiğini görüyoruz iki temel bir şekilde olduğunu söyledik. İşi sorarken tabii kavramsal içerik. içerik, İşte ama Kavram içi içerik. Neyse önemli değil. Evet. Kavramsal içerik orada anda yapılan takattrıyor. Yani açık şekilde böyle tanımlanıyoruz şeye göre. Eee, bekliş şeklinde. Yani çıkarıma yapılan katkı ama nasıl bir katkı? Yani açık değil. Yani ne kadar ciddi? Ne gibi? Kavramsal içerik. Yani işte ben Konuşma oraya doğru götürüyorum. Zaten bu kavramsal içerik fikrinin Frege'nin nesnellik arayışının temeli olduğunu savunuyorum ve bu nesnellik arayışı da düşünceler metninde zirveye çıkıyor. Yani, Ama şöyle başlıyor, evet. şey, bu iki şey mesela faktik çılgınları tabi işte demin de onu söyledim. Yunanlar bile hatta. Evet. Çılgınlara yaptıkları katılmı bunlar mı? Yani kavramı kılıysa aralarında bir fark yoksa ve mağar içeriği şey ya da kalsın içeriği paranın ayrılısının formosun içeriği çıkarmadan Düşünebiliriz ama yani benim sorum şu, benim sorum bu iki yargının da freg açısından aynı şeyi söyledikleri. Bu söylediği şeyin de sap düşünce olduğunu belirtmesi, sap içerik olduğunu belirtmesi. Yani onu öyle söyleyebiliriz. Bu Benim buradaki para gelip etme amacım, yani o konuşmuşum. Beğilip şey, tek sap düşünü yıldırılan amacım onun bir sürekliliği olduğunu söylemek ve bu sürekliliğin başına iş açtığında en sonunda dile getirmeye çalışıyor. Belirtmeyin. <gülüyor> Şimdi bu begel şirfteki kavramsı içeriği, mesela İngilizler o soru judgment content diye çeviriyorlar. Yani aslında hakkında yargı verilecek içerik yani begel'i tam çevresin yaparsak evut halkı inhalkı. Hakkında yargı verilecek içerik diyor. Yani, Her nedense belki daha uygun olduğunu düşünerek edilmişler. İşte bu düşünce Hegel başladı. başladık. temellerinde de ortaya çıkıyor. 1884'te veriliyor. Aynı şekilde orada orada savunuyor kavramsal şey. Hakkında yargı yönelik bir düşünce dili. Aynı şekilde 1892'de Anlamla Gönderim makalesinde de. Nedir? Kavramsal düşünceden sürekliliğini görüyoruz. Fakat Anlam ve gönderim makalesi bu kavramsal içerik konusunda bir değişikliğe gidiyoruz. Diyor ki orada kavram ve nesne makalesi de yani 1892 yılında iki makale yazıyor. Biri anlam ve gönderim diğeri kavram ve nesne. Kavram ve nesne de anlam ve gönderim makalesi ilişkin, orada yaptığı bir değişikliği ilişkin sürege şunları söylüyor. Harit ve temellerini yazdığım zaman henüz anlam ve gönderim arasında ayrım yapmamıştı. Bundan dolayı Şimdi iki ayrı sözcükle belirteyim, yani kavram ve nesnede iki ayrı sözcükle belirteyim. Düşünce ve doğru değer hakkında yargı belirlidir ya da kavramsal içerikte birleştiriyor yani öyle bir ki anlamı yönlerim hakarisi edebilirim. Işte, demiştim şöyle de, de, de demiştim sap içeriği iki ayrı. Bir düşünce ikincisi de doğruluk değer. Aynı şekilde Arif Mekin'in temel yasalarında da şunları söyledi 1893 yılında yazdı. İçeriye, hakkında yargı verilebilir bir dedi. Daha önce. Şimdi bunu düşünce ve doğruluğu değeri olarak görüyorum. Bu bir göstergenin işaretin anlam ve gönderim arasındaki ayrılığı sonucudur. Bu durumda bir anlamı düşünce, gönderimin anlamı düşünce, gönderilirse doğruluk değerleridir. Yani o tabi, çok temel bir görüş anlamına gönderilir. Frege'nin savunduğu Bunu ısrarla sürdürdüğünü görüyoruz. Öyleyse Frege'nin savunduğu önermelerini önermelerini anlamını düşünce olarak görmekte doğruluk değerlerini ise gönderilmelerini ise doğruluk değerleri olarak görmekte. Şimdi benim de bütün bu bir işi yaptıktan sonra bir sorun olduğunu düşündüğün nokta burası. Anlam ve gönderimdeki bir günceli anlamını düşünce olması ile daha sonra düşünceler mahallesindeki bir düşünceli aynı dilde ya da farklı dillerde farklı dillerde anlayabiliyor ama aynı dilde farklı kılıflar içerisinde çıkabiliyor olmasının sorunu buluyor. Bu, bu fregenin kendi söz yani bir düşünce farklılıklıklarla karşıma çıkabilir. Şimdi baştan beri vurguladığımız nokta çok uyumlu. Çünkü net ne söylüyor Frege? Cümlelerdeki Ya. metafiz de toşu değiştiriyorsunuz Hocam işte elektriklere açma kapağı mantığı var ya olmasaydı mantık az kalsın bir saniye değil bir, bir balan bir korkma sorunları mantık içinde kalınarak çözülemez <gülüyor> evet. şimdi i̇şte bunu da anlatmıştık hani evet. bu tüm bu konuları üzerinden geçelim. Şimdi bu görüşme açılış mesajı evet. teşekkür ederim. Biraz daha evet. biraz soru vereceğiz. Frege anlama gönderilen makalesinde önemli bir ne olduğunu araştırdık. Bu konu söyledik zaten. Kısaca tekrar edelim. Öne sürümdür. Ben onlara bildirim demekten sonra ne sünün demeyi tercih ediyorum çünkü her bildirimde bir doğruluk değeri olmaktır ama ben ne sünün dediğim zaman o doğruluk verir, veriyorum, geliyorum. Yani ben bu akşam gelebilirim dediğim zaman da bu bir bildirim olabiliyor ama burada bir doğruluk değeri yok, bilmiyorum yani ben ne sünün demeyi tercih ediyorum bunda da karşılık söylüyorum. Ama ne sünün demeyi tercih konusyonlu bir önermedeki düşünce anlamlıdır, gönderilmeli. E bunu zaten, yani verdik az önce e, ilk önermedeki düşünceyi gönderim olarak varsa ya sonra bu düşünce sınav nasıl çıkıyor? Önermede geçen bir sözcük aynı gönderimde, aynı gönderimde ama farklı anlamlı bir başka sözcükle de değiştirilmeyinde önermenin gönderimi değişmez. Fakat düşüncesi değişir. Düşünce değişir. Çünkü Frege'ye böyle aynı gönderimde de olsa başka bir sözcük kullanıldığında düşünce değişecektir, anlam değişecektir. Özür dilerim, anlam değişecektir, dolayısıyla düşünce değişecektir. Sıralama böyle. Dolayısıyla buradan sürekli önemli bir düşünceye gönderip olamayacağı sonucuna varıp Frege'nin kendi sözlerine oraya geçiyoruz. İşte sabah Yıldızı bilek tarafından e, aydınlatılan bir cisimdir. Kendi örneği, Afşan Mesela tarafından aydınlatılan bir ikisidir. Anlam ve gönderimde iki farklı anlama, dolayısıyla iki farklı düşünceye karşılık geldiğini böyle sürdürüp sürekli bunlar e, önermeler. Şimdi bir başka örnekle durumu tekiştirelim. Diyelim ki işte gönderimleri aynı ama anlamları farklı, özel hatları yani tabi özel hatlar MGE'ye rüzgün bir kullanım, onu da belirtelim. Önermelerim. Bununla bir kez daha bakalım. Bunun için bir ABC üçgeninde açı ortayların kesim noktasını göz önünde tutalım. Bu kesim noktası farklı açı ortaylarla ilişkilendirilerek değişik biçimlerde gösterebilir. İşte ABC üçgeni. Yani, çizmeme gerek var mı? A, ABC açı ortaylar ortada A'nın merkezinde kesecekler. Bu açı ortayların her biri ABC üstelinde. Şimdi şunu yapmaya çalışıyorum, bu bir üstünün ağırlık merkezini de farklı biçimlerde ele getirebilirim. Mesela A ve B acotlarından bir yok, Aynı şekilde A veriliş tarzları. Anlam, düşünceyi belirlerken her anlamın farklı bir veriliş tarzına karşılık geldiğini söylüyor. Dolayısıyla aynı nokta için farklı veriliş tarzları ben sundum. Dolayısıyla farklı anlamlar olduğunu frege söylüyor. Buradan yola çıktığımızda. Yani bu durum bize aynı nokta için gönderimi çok sayıda anlamla verilebileceğini de Gönderimler aynı dolayısıyla anlamları farklı. Şimdi... Bu söylediklerimin bir güncü halde bir A, B, A, B ve A çorkaylarının noktası üçgenin ağırlık merkezde. Bir A, B A ve C aç noktası üçgenin yine ağırlık merkezde farklı söylediğimde. Gönderimleri aynı. Bunların doktorluk değerleri bakımından işte doğru, işte doğru tarzılsa ama bu bunların anlamları füreye göre farklı tutuluyor. Şimdi, öyleyse anlam ve gönderim analizine bulaşık olarak füre açısından bu iki önermenin anlamlarının dolaşıda düşüncelerinin farklı olduğu söylenecek. Bu sonucu. Evet. evet, sonuç olarak öğrenmedik bireysi önerilerden biri aynı gönderimi fakat. Farklı anlamda, başka bir prensip değiştiğinde, yeni öğrenme önermeleri eski önermelerle aynı gönderilir, fakat farklı anlamda olacaktır. Burada söylüyorum. İşte şimdi buradan yola çıkıp düşünce mafyasına geldiğimiz zaman, orada sürecin çok temel görüşlerinden biri, düşünce önermelerde çeşitli kılıklarda ya da kılıklarda ele alınan gözlemlerin ürelen açığa çıktıklarıdır. Yani elimize bir düşünce var. Bir nesnel içerik var, nesnellik. Kazanmış bir bilgi, bilgi var. Bu bilgi parçacığı gelir, farklı biçimlerde kendisine ortaya koyabiliyor. Şimdi yani aynı düşünce aynı dilde ya da farklı biçimlerde, farklı dillerde, farklı biçimlerde dile getirilebilir. Bu görüşün farklı çalışmalardandır görebiliriz diyor. Yani Frege'nin düşüncelerdeki bu temel görüşü, geç dönemindeki Frege'nin temel görüşü. Mesela Husser'le yazdık sonraki bu da geçiyor. Dün siz aköpolente'ye eş yüzlü dediniz. Öyle çekebilir. Evet. evet yani ben de bundan sonra öyle diyebilirim. Yani ne diyeceğimi bilmemiştim. Önermelerin yalnızca mantıkla aköpolente önermelerin yalnızca formları bakımından ayrılıklarına karar vermek zorundadır. Hakkı olarak önermeler, seslendirilerini sağlayan öne, öne sürüm kuvvetinden sorulduktan sonra bir şeylerinde ortak bir şey taşırlar. Ve ben bu şeyi dile getirilen düşünceler adını veriyorum. Şimdi, yani farklı kılıflarla ortaya çıkabiliyor ya. Farklı dile getirişlerde, farklı öne sürüm güçlerinde ben aynı düşünceyi dile getirebiliyorum. Fakat bu dile getirilmiş farklılıklarına rağmen bunlar aynı şeyi taşıyorlar. Bir temel görüşte bu. Bir temel görüşte bu. Mantık yalnızca bu, bu özür dilerim. Mantıkta da yalnızca bu düşünceler ekranları. Diğer kalanları ise düşüncelerin renklendirilmesi ve ayrımlatılması olarak görüyor. Yine benzer görüşünde düşünceler de görüyoruz. Sonlama farklılıkları olabilir diyor. Bazı Efendim çatı bakımından değişikliklerden de söz ederken yani kononlama farklılıkları olabileceğini söylüyor. Fakat işte yine benzer bir sürü görebiliyoruz. Farklı derece sahip olabildiğin bilimcindeyiz. Şimdi bu durumda yani anlam ve gönderimdeki neydi temel sabıfıya girelim? Bir Anlamı önermenin veriliş tarzına, yani kendi ifadesiyle veriliş tarzına karşılık gelmesin. İkincisi de farklı dile getirişlerin aynı anlamı verebilmesin. Öyleyse, bir önerme için farklı farklı veriliş tarzı sayılmayacak, farklı dile getirişler bulunursak, önermedeki anlam değişmez. Yeniden söylüyorum, bir önerme için farklı veriliş tarzı sayılmayacak. Çünkü o zaman zaten anlam değişiyor, düşünce de değişiyor. Ama ben öyle bir farklı bir iş vereceğim edeceğim ki burada bir farklı dile getiriş ortaya çıkacak dolayısıyla anlam değişmeyecek. Şimdi bu mümkün. Bu mümkün. Fremi'nin görüşlerinde tutarlılığı sağlanması açısından mantıksal temellerini gösterilmesi gerekiyor dolayısıyla. Evet. Evet. Verdiğimiz şeylerin aslında zorluk değerini farklı biçimlerde veririz. Aynı zorluk değeri. Ama o zaten adı üzerinde gö gönderim. Yani verdiğimiz tekliflerde ya farklı güçlülüklerde teklifler Ama işte yani o anlamda gönderimdeki görüşü evet. Yani ayrıca on verdiğimiz evet. biçimlerini de farklı biçimlerde ifade ediyoruz, farklı cümlelerle. Yani bu sefer farklı hassas konular. Yani tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Farklı veriliş tarzları diyor ya, farklı veriliş tarzları. Farklı veriliş tarzlarında gönderim aynı olsa bile, yani aynı doğruluk değerinde alsa bile, çünkü, tüm derin gönderimde gönderimde olup çevir olmak zorunda bir için. Ama tümce için öyle. Evet. Tümce için hiç, öyle. Hiç öyle ama. İki şey birbirine karışıyor. E, farklı veriliş tarzlarında biriler mi? Efendim? Yani sürekli biriler mi? Zino, anlam ve gönderim yazısında evet. anlamın farklı veriliş tarzlarına yol açtığını söylüyor. Yani farklı anlamların farklı veriliş Kendi sözleriyle. Bak, iki cümle arasındaki tarz, e, iki cümlenin aynı düşünceyi veriyor olmasıyla, iki farklı düşüncenin aynı sorunu veriyor, veriyor olması arasındaki tarzı nasıl i̇şte, sormak Evet işte, sorunlamıştır. Ben bunu soruyorum işte tam da burada. Ha, ha. Ben de onu soruyorum. Bunu nasıl ayıracağız? Mantıksal olarak yani Frege Güzel bunları söylüyor da bunun için elimizde ölçük ne? Sorun bu. Tam da sorun bu. Yani ben de öyle bir... Şimdi buraya kadar getirdiğimiz nokta tam da senin işaret ettiğin yer. Diyoruz ki farklı veriliş tarzları, farklı anlamları veriyor ama aynı düşünceyi farklı biçimlerde ben nasıl verebilirim? Değil mi? Dolayısıyla bu, bu mantıksal ve varsa Frege'nin sistemini kurtarabiliriz. Bir başka, burada kalacaklar ya. Bir başka değişiklik, uçucuların yaparkası, ağlanmalar, önemli bir çeşitte kırıklara uğramasına sağlayan böyle sorunlar olmaldığı ki bu gelerden bir değişiklik de önemli bir amrın bir gönderimi değişikliğidir. Sürekli böyle bir çatı değişikliği, yani önemli etkenin çatıdan bir çatıya değiştirilmesi ya da önemli kişilerin önemli bir değiştirilmesi söz aldı yerine alt yerle veri kullanması önemle de içerilen düşünceyi değiştirmez. Alt yerle şimdi bu yine düşüncelerde sağ olduğu. Bu yüzden Frege açısından ne şudur öyle? M belgesinin N'ye verdiği A belgesinin verdi. M tarafından N'ye verildi. N A belgesinin M'den aldığı önemleri Önemli de ama zamanlar aynı düşünceyi dile getirilen farklı önerme olarak ekleyebiliriz. Tüne geçerli. Ama zamanlar bunlar aynı düşünceyi dile getiriyor. Özgür, bir şey sorabilir miyim? Ee, şimdi önermeyi biz e, türcenin anlamı içeriği olarak dile getiriyoruz. Acaba tam böyle bir öneri, yani burada farklı türceler ama tek bir önerme var. Yani makalesinde farklı önermeler sözcüğü... Şimdi farklı şey. cümleler... O üç demeyi söylememe izin verin lütfen. Diyor ki, bir, düşünceyi yaparım ben. Hı. Düşünceyi yaparım. Bu düşünme. Hı. İki, bu düşünmenin doğruluğunu tanınması. Doğruluğunu tanınması. Bu ikisi psikolojik olarak da görülebilir. Bir de, bir de, bu düşüncenin doğruluğun dile getirilmesi. İşte bu son söylediğim ve rahat tut diyor. Yani bir doğrulukla ilişkilendirdiği düşünce frege açısından tümce ya da önerme. Biz öyle bir ayrım yapıyoruz. Yani i̇şte da, yani işte, çok farkında değil. Yani biz çünkü bildirim kibinde olacaksa ileri sürecek bir doğruluk değeri olacaksa hepsi var de, burada, burada, burada hepsi var. Aa, önemli diyoruz. Ama Türkçelerin hepsi önemli değil. Yani, yani frege'li söyledik. Onları dilek istedikleri sorunları ne yapacağız? Onlar Onları tümce. saymıyor. Onları zaten düşünceyle ilişkilendirmiyor. Aa, o zaman işte önemli tümce ayrımını yapacağız. Evet. Gelmediği evet. bizlerin kişide olacaksa, de olacak. Evet. Anlatın. 100 tane. Şimdi soru şu. Bu <gülüyor> verilerden sonra acaba bu yukarıdaki bu önermeleri farklı vermiş varsayalım da eşde farklı anlamlarda eşde işte farkın düşüncelerde olmayıp yalnızca farklı dile getirişler olduğu ileri sürülebilir mi? Anladın işte, soru bu, sürülebilir miyim? Bunun için yine Treviye'nin yazdıklarına bak Bu Kusser'de yazdığı mektupta, bu başka mektupta bir mektu değil. İki önerkenin aynı misinceyi ele getirip getirmediğini anlamanın yolmuş öyle anlatıyor. Kanun içeriği yanlıştır ve beyin içeriği doğru varsayın. Yani A ve B farklı beyin parçalarında kadar. Nasıl söylersek söyleyemem yani aynı düşüncenin farklı dile getirilmesi dediğimiz farklı düşünceler. A'nın içeriği yanlış ve B'nin içeriği doğru varsaydığı günde A'nın içeriği doğru ile B'nin içeriği yanlış varsayımın mantıksal bir cevikliğe yol açarsa, bir belirlemek A'nın veya B'nin içeriğinin doğru veya yanlış olup olmadığı, olmadığını bilmek için bunu biliyorsa. E bunun için mantısal yasalar dışında bir şeye ihtiyaç görmüyorsa <gülüyor> alın bir çeyrekine yani sahip doğru ve yanlış olarak yaratıp eleyemek bir şey düşünüyor. Ve bir de ait olamaz. Yani bir çeyreğe hiç durumda Direkt açıktan bunu Geçebilir Gerçekten de şimdi düşündüğümüz zaman bu ölçü korteğinden hangi düşünceyi içerikleri söyleyebiliriz? Evet. Çünkü bunların hiçbiri birbirinin değiller ya yani, birbirini evet. çelişkere evet. düşmeyen ifade eder. Evet. Fakat, evet. fakat evet. bu ölçük bize benim anlam ve gönderimi anlatırken şuradan söz ederken, anlık meclisinde farklı beni şarjlarıyla ortaya koyarken söylediğim yargı içinde aynı şeyi söylediğim. Dolayısıyla bu ölçüm üzerinden değerler bu önermenin aynı düşünceyi tercih ettiğini söyleyebiliyoruz. Aynı düşünce göndermiyorlar. Gönderim terimini kullanamaz değil mi orada? Gönderim aynı. Anlamları farklı. Ama anlam. anlam. anlam. anlam. zaten şunu açıklayacağım. Zaten anlam demek düşünce demek. Yani anlamla gönderim de onu savunuyor. Anla. Dolayısıyla gönderim düşüncesi değil. Evet. Yani doğru doğruluğu, bir cümle değil. Evet. Dolayısıyla işte bir cümlenin gönderinin ayrı düşünce olmuyor. İki ayrı düşünce tek bir cümleye karşılık gelir bir zaman. Yani karşılık iki ayrı düşünce var, evet. bir cümleyle yakalıyorsun. Ömer'in devri yönlerinde olduğu gibi. Evet. Ee, yani aynı düşünceyi farklı cümlelerle söyleyebiliyorum. Aynı cümle değil farklı. Ayni cümle. Evet. Ama özel aynı cümle çok cümle değil farklı cümlelerle söyleyebiliyorum. Ama onun gönderimi değil. Evet değil. Evet. Doğruluk doğru, doğru. evet. evet. Bu durumda bu düşünce belirlemiyor. Çünkü önemli farklı belirleme i̇şte tarzına, belirlemeye yardımcı olamaz. İşte farklı. Evet. evet. Doğruluk derimi belirleme tarzları değil. Öğrenimi i̇şte, Evet, ya İşte tarzı anlam veriyor. Veri tarzı anlamı veriyor. Öğrenimi anlam Bu da öğrenimin yoğunluğudur yani. Zaten öğrenimin farklı yoğunluğunda edilmiş tarzları düşünüyor muyuz? Veri e, iş tarzı anlamla ilgili. Evet, veri tarzı anlamla ilgili. Bir anlam veriyor. Farklı veri tarzları farklı gönderin, anlamları veriyor. Beslenme çeşitlisi. Ama birey bir değil Yani. Bir de, bir de. De. Farklı veriliş tarzları var mı? Yani şunu söylüyor. Ya farklı veriliş tarzları farklı anlamlar Ya bir, Yani, yani önösürün kuvveti farklı veriliş tarzlarına karşılık geldiğinde farklı anlamlar, farklı düşünceler ortaya çıkar. Anlama ve düşüncesi bu. Bu tabi dil felsefesinden de çok, son derece benim. Ama işte bu bunun yanı sıra bir de metafizik ayağı var. İşte düşüncelerde yani bu farklı düşüncenin ...bilginin nesnelliğini sağlaması için düşüncelere başvurması... ...düşüncelerin statik yapılar olarak üçüncü alanda bulunması... ...ne fizikselde de zihinsel bir varlık olarak burada bulunmaması... ...oradan benim yakalama metaboruyla bulmam... ...işte bu yakalanan şey... ...yani bu Platon'un ideasının çe çeşitli görünüşlerde açığa çıkmasının... ...füregecek bir başka türlü söylenmesi... ...aynı düşünce farklı kılıklarda ortaya çıkabiliyor... ...ben de işte bunu söylerken... ...bu farklı kılık neyin nesi? ...bu farklı kılıklar... ...yani bir veriliş tarzı diyor... ...bir farklı verilişlerden söz veriyor... Bunun mantıksal bir ölçütü var mı yok mu? Onun sorgulaması içerisinde Yani Bana kalırsa yok. Yani şurada anlatmaya çalıştığımda böyle. Sonuç olan, işte onu da söylemiş olduğum zaten. Düşüncelerdeki önermelerde bazı anlamla dile getirişlerse önermenin anlamı ve düşüncesinin değiştirmeyeceğini kişinin örüşünün anlamı ve gönderim hak hali ile olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorum Teşekkür ederim. Sağ